Alhamdulillah, Nadihedana l-Hada, Oma kün, inahtediyal-eulah, Nhedana Allah. Fma tevfiqiyuat sâmi, Allah bilahe, Nacad jaat Rüşulü Rb-nâbih. Câlimü ala Rüşul-nâb Muhammad Allahum. Câlimü ala tabibin ülûb-nâb Muhammad Allahum. Câlimü ala şifiyuğid-nâb Muhammad Allahum. Câlimü ala şifiyuğid-nâb Muhammad Allahum. Câlimü ala şifiyuğid-nâb Muhammad Allahum. Câlimü ala şifiyuğid-nâb Muhammad وابدا يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال, كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم sahatleri, afiyetleri ve imkanları taati yolunda kullanmaya bizleri muvaffak eylesin. Amin. Verdiği nimetlerden ve imkanlardan herhangi birini kendisine isyan için sarf etmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Allah Teala azizleri en büyük duamız en mühim duamız olsun ki Rabbimize yalvarırken, Ya Rabbi ölümü bize unutturma Ya Rabbi. Her gün bize ölümü hatırlat Ya Rabbi. Her gün açlayacağımızda öleceğimizin şuurunu bize ihsan eyle Ya Rabbi. Evet, böylece dünyanın lezzetlerini, dünyanın gayrı meşru lezzetlerini diyelim tabii, meşru lezzetlerden istifade edilebilir. Gayrı meşru lezzetlerini bizden kat'a'yla Ya Rabbi. Amin. Kesim, kesmesini isteyelim bizden. Çünkü neden? İnsan ölümü düşününce, ahireti düşününce, kabri düşününce ne olur? E, o gayrimeşru e, bir istek, bir şehvet var ise kesilir. Tabi bu sadece cinsel manada değildir. Namazı terk etmek de buna dahildir. Uyku şehvetine düşüp sabah namazına kalkmamak buna dahildir. Efendim, e, işte yemek şehvetine düşüp oruca zarar vermek, oruç tutmamak buna dahildir vesaire. Birçok istekler var. Bunların hepsinin kesmesi ekfirû zikrâ hâzimî lezzâd lezzetleri kıran ölümü çok hatırlayın. Lezzetleri kıranın zikrini çok yapın diyor. Yani hatırlama çok hatırlayın buyuruyor. Böylece bir vazife veriyor. Yani ölümün hatırlanması ibadet oluyor. Onun için ölüm rabıtası tarikatlerde e, ders olarak veriliyor ve tarif ediliyor. Rikrul mevt Ölümün zikri ibadettir. Niye ibadettir? E bütün ibadetlere muindir. Ve zahirdir. Yani yardımcıdır ve destektir. Ölümü hatırlayınca adam hadi biraz daha ibadet edeyim diyor. Teravih efendim kılmaktan üşenmiyor. Ölüm var, kabir var diyor. Hemen teravide ona bir şevk geliyor. Biraz gevşeklik gelse, ölümü hatırlasa hemen teravih kılma kuvvet gelir. Ölüm acayip bir şey. Ölümü hatırlamak ibadette çok büyük kuvvettir. Onun için Rabi Adül radıyallahu teala anha annemiz e, ne yapardı? 24 saatte günlük nafile ibadeti bin rekattı. Bin rekat sırf nafilesi. Biz şurada 17 rekat farzı kılamıyoruz. 17 rekat farzda takılan adamlarız. Biz. Bin rekat nafilesi. Ondan da derdi ki ya Rabbi ben bu, bu Bin rekattan dolayı senden sevap istemiyorum. Cennette köşk saray da istemiyorum, bir şey de istemiyorum. Bunu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye ediyorum, hibe ediyorum da yarın mahşerde hani bütün peygamberler e, ümmetleriyle alakalı e, iftihar edecekleri vesileler e, koyacaklar ortaya. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de beni gösterirse, yani kendini ortaya koymak için değil de benim ibadetimle öbür peygamberlere seslenirse Var mı sizin ümmetinizde böyle ibadet eden diyebilsin? De, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yani itibarı olsun hani. E, kendisine itibar istemiyor haşa. O istemez. Rabi annemiz hiç. Şimdi öyle gece uyku bastırırdı. E, bazı kere tabi her gece sabaha kadar uyumamak ha uyumamak olur da film milim seyredersen uyumamak olur da namazda uyumamak nerede? Her gece sabaha kadar namaz. Namaz kılarken çok uyku gelir. Millet Maç seyrederken uykusu gelmez. filmde gelmez. Dizi de gelmez. Dizide gelmez. Ama e, o dizileri kaçırdıkları zaman da onlar internete at atıldığı için internetten beşini birden seyrediyorlar yani. Ya. O kadar hiç kazası da yok. Yani ve günü günü kazaya kalsa Ramazan orucunu bir daha seneye kazaya bırakır. Namazlar on senelik kazası var. Dizilerin beş günü geçmez yani. Toptan seyrediyor indirip yani. Böyle bir durum. Ya. Ya. Onun için onların hiç uykusu gelmez. Ama Kur'an oku biraz dedim uykusu gelir. Tespih aldı mı eline? Tespih düşer elinden uyumaya başlar. Şeytan onu uyutur, uyku verir. Onun için sabaha yakın uykusu gelirdi mübarek annemizin. Uykusu gelince hemen nefsine derdi ki Ey nefiz, Kabirde çok uyuyacaksın. Hemen ölüm. Kabirde çok uyuyacaksın. Şimdi ibadet zamanındayız derdi. Hemen birden uykusu kaçardı kendilerine ibadete devam eder. Bunların, menkıbelerin her biri bir Rabi'at-ı bahsini kitaplardan okumaya kalksak, belki de beş-on ders. Daha fazla da sürer de anlatmana bağlı. Anlayacağın manalara bağlı. Evliyaullah'ın menakibi var, müstakil ders yapmak da istiyorum onları. Her şey istiyorum ben de. Her şey istiyorum. Ya itikattan dersler yapayım istiyorum, tasavvuftan yapayım istiyorum, mektubattan istiyorum. Akıptan, ben hakıptan, evliya Allah'ım, ben istiyorum. Benim öyle isteklerim var. Allah şahit olsun ki kıyamete kadar yaşasam bitmez. Niyetim hani millete bir eserler bırakalım. O arada da birinden dua alırız da belki biz de kurtuluruz. Birinin hidayatine vesile oluruz. Buna uğraşıyorum. Allah Teala rezil olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Amin. Şimdi 13'ün e, hangi keyf kafamıza girse, Efendim sen tabiri de, keyif kafana girdi der. Hangi keyif kafamıza girse, hemen ölümü hatırlayınca o, o keyif kaçıyor. Hangi sıkıntı, musibet, hastalık, acı, keder gelse, hemen ölümü hatırlayınca, yok ya iyi elhamdülillah, yaşıyoruz en azından diyorsun, o dert bitiyor. Böyle mübarek bir ölümü düşünmek gibi bir ibadet bizim önümüzde var ya. Evet. Onun için ben burada hep, her derste biraz ölümü söylemek durumundayım. O öylece dünya karşı soğuyacağız inşallah. Bize Allah Teala kalplerimize züht versin. Amin. Züht, züht, züht. Hadis şerif e, ezhedun nas? İnsanların en zahidi kimdir? zahit demek züht sahibi. Züht demek dünyaya karşı meylsiz demek. Yani soğuk. Yani onu şöyle anlatayım sana. Kendini de öyle zannetmediği hani. Ben de öyleyim falan diye zannetmediği anlatayım sana. اِسْتَوَا اِنْ دِي هَجْيَا رُوَا وَذَيْبُوَا Ne diyor sahabeden e, zat? E, ya Harise, hadisane ve onu. Ey Harise, keyfe asbahtı, nasıl sabah kalktın soruyor. أَسْبَةُ مُؤْمِنَا بِاللّٰى حَقَّى Allah'a mümin olarak sabahladım diyor. Hem de hakiki mümin diyor. Oo ey Harise, sen çok büyük bir iddia yaptın. Yani hakiki mümin dedin kendine. Kur'an-ı Kerim'de tarif ederken اُلٰا كَهُمُ الْمُؤْمِنُونَ Hani, bazı sıfatlar sayıyor sayıyor da peşinden işte namazlarını dost doğru kılarlar, bizim rızık verdiklerimizden infaklarını yani zekat, sadaka fitirsini fitresini verirler, nafile sadakalar tasaddukte bulunurlar. Onları beyan ettikten sonra işte bunlardır. Ee, hakiki müminler diye, hakka. Ee, bazı sıfatlarla oluyor o hakiki mümin. Her Müslümanım diyen hakiki Müslüman olmuyor. Kamil manada mümin olamıyor. Ey Harise sen şimdi iddia yaptın ki ben hakiki mümin olarak kalktım bu sabah. İnnellikel şeyin hakikaten feme hakikatü imanike. Ey Harize! her şeyin bir hakikati var. Yani her iddianın bir gerçeğinin ispatı var. Senin imanının hakikat olduğunun ispatı nedir? Hadi bakalım. Sahabeden normal bir zat yani Hazreti Ali, Hazreti Ömer değil ama bu Bekir değil yani. Ama bu sahabe bu bunlar cevahir var. Ne dedi Mubarek zaten belki şimdi aklımda bunları hazırlayarak gelmiyorum tabii aklımdakilerden geliyor bana e, Ayurkari Mubarek'in kitabında da var Aynül Alim ve Zeynül Hilim çok mübarek bir kitaptır İhsan Efendi rahmetli hocamız şimdi hocalar hiç onu okumazlar İhsan Efendi hocamızın çok merak ettiği kitaplardan çok büyük ilim var onda e, Şiratül İslam öyle bu Aynül Alim ve Zeynül Hilim öyle Fezul Kadiret çok bakar. İmam-ı Münavin, câmi Şerhi bunlar çok kıymetli kitaplar bunlar. Her birindeki hadisler ve ilimler çok mühim. Hakikatler. Bu tabi hadis kaynaklarında geçiyor bu Hz. Harise hadisi de orada şerhi var. Yani ispatını yap bakalım deyince ne dedi Hz. Harise? Ee, dedi Ya Rasulallah ben dedi bu sabah kalktığımda işte birçok vasıf var da orada sayıyor. Dünyanın Altını da, taşı da bana eşit geliyor. Şimdi zahidliği anlatır, dünyaya soğuğum. Şimdi sen de ben zahidim dememen için adını zahid koyabilirler. Muhammed zahid koyuyorlar şimdi çocukların adını. Zahid güzel bir isim. Ama sen zahid misin? Adını salih koyuyorlar, adam fasık. Fasit, fasit, çok bozuk adam. <gülüyor> Ama adı salih. İnşallah Allah isminden herkesin nasibi vardır. Allah onu da salihlere çevirsin. Amin. Salih olanlara dua ettik. Bak şimdi. Ama her kişinin Liküllimrim minisbi nasip. Herkesin isminden nasibi var. Benim adım Ahmet. E çok hamd eden. Çok hamd etmem lazım. İnşallah nasibim vardır. Çok hamd ediyorumdur inşallah. Dualarım kitabında hamd bahsinde 5-10 rivayet var. Onları yapmaya çalışıyorum her sabah mesela. ham Çok hamd etmem lazım ismimden. Mahmut çok övülen demektir. E millet Öven de var, söven de var, fark etmez. Ama Ahmet'te bana yönelik bir vazife var. Niye? Çok hamd eden demek. İsminden nasibimi almam lazım. E belaya da hamd edilir, nimete de hamd edilir. Belaya şükredilmez ama belaya hamd edilir. Elhamdülillâ alâ küllü hâl. küfrü ve Kafir değilsek, ehl-i sünnet dışı sapık itikada sahip, saplanmış değilsek, her halükarda Allah'a hamdolsun. Bir tek kafirliğe hamd edilmez, bir de sapıklığa hamd edilmez. Yani ehl-i sünnet itikadının dışında bir hafta haramlara düşme haline hamd edilmez. Bunun dışında hamd ediyor. Evet, dünyanın taşıyla altını bana bir geliyor. Şimdi sana soruyorum. Sana dünyanın taşıyla altını bir geliyor mu? Yani sana bir taş verdiler. Elhamdülillah ve teşekkür ederim. Taş taş, mermer falan kaliteli taş değil ya. Kaldırım taşa. Kırdılar verdiler bir parça. Aa. Ay. Hediyedir taş da olsa. Hani diyor hadis-i şerifte yoldan dönerseniz çoluk çocuğunuz eli boş gitmeyin. Elinize bakarlar. Taş da olsa bir şey götürün diyor. Hani bir hadis-i şerif var. Hani bir taş getirdiler. Eee dediler ki buharadan hatıra falan dediler. Adam da baktı şöyle. Yani bir üzüm getirsen daha iyiydi demek istedi ama hanicımasa yerdik. Ne edeceğim bu taş için? Teberrüken taş getirmiş yani. Ama o taş neyse bir de getirdiler taş kadar bir kilo taş. Bir kilo altın Al sana bir kilo altın Veya bir kilo taş Eşit midir? Aynı mı sevinirsin? Aynı mı etkilenirsin? Aynı mı teşekkür edersin? He? Altını gördün mü kalkarsın yalakalıın biri, biri, biri, biri bir para Adamın elini ayağını öpersin aaaa Değil mi? Çok yalakalık yaparsın Para ya som altın gelmiş Hah e Dünyanın altını ile taşı bana bir geliyor on sonra tabi çok vasıfları var da yine hatırıma gelen diyor ki sanki ve kendi enzuruyla arşı rabbi bariza sanki Rabbimin arşını alenen görüyorum şimdi açıkta Rabbimin arşını görüyorum sonra cennete elini görüyorum birbirini ziyarete gidiyorlar köşklerden saraylardan o seriller ala sürurim mevduğune anlattım ya Samsun vaazında 500 senelik mesafe kaplayan bir döşek yani o senin uçak gibi 3 metre 5 metre değil 500 senelik Efendim şeyi var boyutu var yani 500 senede dolaşırsın onu yani Öyle bir taht O taht uçuyor Uçan taht He? Biz nelerden bahsediyoruz Bu gavurlar nelerden bahsediyor Ufaları diyor belki yakında görebiliriz Ama Görsem ne olacak ufoyu Ne faydası var bana Param verecek Cin midir, şeytan mıdır, bir şey belli değil. Ne yapacağım UFO'yu? İşte onların derdi ne kadar küçük görüyor musun? Biz nelerden bahsediyoruz? 500 senelik boyutu olan, gezilmesi 500 senelik süren, mesafeyi dolduran, kaplayan taht. Bir adamın tahtı. Bu istediğin yere geliyor otomatik. He? Ondan sonra ziyarete gidiyorsun. Kimi? Adem aleyhisselam'ı, babanı gidiyorsun yani ziyaret... İbrahim aleyhisselam, Muhammed Mustafa Ayy. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle tahtlar, ebedi sevinçler mütekabiliğin, alâ sürurin, karşı karşıya dostlar oturmuşlar, muhabbetler, sonsuz, ebedi, ölümsüz, hastalıksız, kedersiz, dertsiz böyle bir hayattan bahsediyoruz. Adam da diyor ki işte, birkaç seneler sonra işte belki e, görürüz ufoları. Adamların himmetinin süfliliğine bak yani. ne basit şeyler. Gezegenlerde uğraşıyorlar. Bu gezegenler dünyanın şeyinde, yörüngesinde. Bunların hepsi yıkılacak gidecek, kıyamet koptuğu zaman. Diyorlar ki daha Geçen bir işte bilim adamı olmuş. E diyor ki çok diyor, geçekenler var diyor. Daha bizim bilmediğimiz nereler var, var diyor. Bir gün diyor mutlaka diyor, diğer canlılarla görüşeceğiz diyor. Diğer canlılarla görüşeceğiz diyor. Biz diyoruz ki, alemleri yaratan Allah'ın cemalini göreceğiz diyoruz. Biz Allah'ın cemalini göreceğiz diyoruz. Adam hala öbür gezegendekiler maymun mudurlar nedirle belli değil. Yani. İnsan mıdır hayvan mıdır o da belli değil Görsen ne fayda var o da belli değil Hiçbir fayda da yok yani Başına belada açabilirsin yani Var mıdır yok mudur da tartışmalı meselesi Böyle bir şey Adamın en büyük hedefi Bak bakma bak, bütün idealleri Belki bize yetişmez ama diyor Yani yaşayanlar diyor Bu teknoloji çok gelişiyor diyor Geliştiğinin neticesi en son yani En son sen nereye varsın Öbür çok gezegen var onlardaki canlıları da görebiliriz herhalde Yahu ne basit işler bunlar, neler konuşuyorsun? Bu kadar okul okumuşsun, mektep okumuşsun, profesör olmuşsun. Yazık sana, ben acırım sana. Sen bu kadar ayet, hadisleri incelesen, burada öyle şeyler anlatılıyor ki, senin o yedi kat semanın fevkinde, yedi kat göklerin içinde değil, sen daha birinci kat semanın altından konuşuyorsun. Daha bir, birinci katın üstüne geçmemişsin. Bizim eserlerimiz, ayet, hadislerimiz, büyüklerimizin beyanları, miraçları, Birinci kattan sonra neler var? İkiden sonra neler var? Üçten sonra neler var? Birinci kat efendim mevci mekfuften yani dalgadan, fezadan yani hava bulutundan diyelim. E i̇kincisi şundan madenlerine kadar söylüyor. E sen o ikinci semaya varamayacağın için ebedi onu denetleme yani tahsiye etme, haberin sağlığı, sağlıklı olup olmadığını inceleme imkanın bile olmayacak yani. Sana nelerden bahsediliyor? Bütün alemleri Yaradan var. Onu göreceğiz. Onun arşı var. Ben diyor Rabbimin arşını görüyor gibiyim. Cennet var. Yedikat semanın fevkinde. E ne zaman? E gökler patladığı zaman, kıyamet koptuğu zaman açılacak. Nasıl şimdi e, bakıyorsun havaya? Cennete öyle bakacaksın. Cennet var şu an. Mevcut. E cehennem yedikat yerlerin altında yani şüfli tarafta. C ama ce cehennem de var. Mevcut şu anda. Denizlerin altı. O mamalar. Nereden geliyor dağlar? Nereden patlıyor öyle? Hep cehennemin uzantılarından. Şu anda o kadar ateş nereden geliyor? Bir patlıyor bir daha köyleri şeyleri alıyor altına. Kıpkızıl geliyor aşağı. Dünyada nerede bu kadar ateş? Hangi petrolle kaynatmışlar? Hangi kazanda kaynatmışlar o ateşi? Nereden bulmuşlar da temin etmişler? Cehennemin e, ulaşma şeyi var. Yani Mevla açtı mı cehennemden bir hark? Hani mesela diyoruz cennetten bir kapı açılıyor. Cehennemden bir hark Mesela Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Sala. Hararet çok sıcak olursa öğlen namazını biraz geciktirin, serine bırakın diyor Hadis-i Şerif. Hatta Bilal-i kalkıyor ezan okuma çok sıcak. Yoldalar, çöldeler veya Medine'de demiler bilmiyorum Hadis-i Şerif'in şerhine bakamamıdım ama yani yolculukta daha hissedilir tabii ki. Gölgede yok, bir şey yok veya daha ağaç var da mesela binada değiliz. Çok daha hissedilir. 50 derece, 60 derece oluyor e, Hicaz'ın çölünde. Ne dedi? Ya Bilal, kalktı yazan okuyacak. Ey Bilal, ebrit, ebrit. Ne demek? Soğut biraz, soğut. Havayı soğut yani. Serinletmesini bekle. Oturdu, oturdu, oturdu, bir daha kalktı. Ya Bilal, ebrit, biraz serin olsun. Namazı tehir et yani, vaktinden geçmiyor da, ilk vaktinden ileri alıyor. Neden? Serinlik olsun. feyhi cehenneme. Hani ben şimdi konuşuyorum, bana hemen birisi diyecek ki, Nereden bunu uydurdun mu der diye delil tüketirmek zorundayım. Bir şey biliyorsan konuşacaksın. Arkasını getiremeyeceğin lafı konuşmayacaksın. Çünkü hadis sahittir. Hararetin şiddeti cehennemin nefes alıp vermesindendir. Hadis-i şerif sahittir, buharidir. Cehennem nefes alıyor arada. O nefes aldığı zaman bir vuruyor, işte dünyanın en sıcak, ha şimdi Pakistan'da ölüyorlar. Sıcaktan kaç kişi? 40-50 kişi öldü. 100 mü oldu? Allah rahmet eyle ya Rabbi. Şehitlik ver ya Rabbi, kabullen nur ya Rabbi Müslüman insanlar, tabi orası Müslümandır, oruçta tutuyorlardır Oruç ağzına 100 kişi ölmüş bak Belki de artar Efendim, çok sıcak var Tabi orada nasıl da hava varsa He? Nereden çıkarttın 700? He, yani ölür 100 kişi de ölür, 200 de ölür Ama 100-200 konuşuluyor diyorsunuz ama öldürür mü sıcaktan? Herkesi birden bile öldürür. Yani tamar kalmaz, kalp durur. Kalp yani çalışmaz. Nefes alamazsın, boğulursun. Ee, hararetin şiddeti cehennemin nefesindendir. Onun için bugünkü hadis-i şerifte okuyamadık kaç gündür aynı hadisi geçiyorum başka bir daldan dala. E, ikinci bölümde o hadis-i şerifi bitireceğim inşallah. Cehennemden Allah sığınma meselesi. Ateşten Allah sığınma meselesi. İşte burada devreye giriyor. Hava sıcak olduğu zaman bir adam hava çok sıcak olduğu zaman Arapçası da var da yani Türkçe'de diyebilirsin. Namazda değilsin en azından. Bugünün harareti ne kadar şiddetli. Şimdi bugün çok sıcak. Peşine ne demek lazım? E peşine bir şey demezsen bu ne oldu? Fuzuli bir kelam oldu. Püş, öf. Ne oluyor bu harekette? Çok sıcak. Ya ne oldu bu? Ne faydası var? Ne konuşuyorsun bana? Bana da sıcak, bana da sıcak. Ne konuşuyorsun? Ha eğer senin kafana dank edip Cehennem ne kadar sıcak! Hul nâru cehenneme eşeddü harra Tebuk Muharebesine gidecekler. Efendim meyvelerin en olgun, hurmaların yetişmiş zamanı, hurma ne zaman olgunlaşır? Tam böyle ballanır. En sıcak şiddetlendiği zaman Mekke, Medine'nin de serini var, sıcağı var. Sıcağın en şiddetli. Aynı bizim gibi tabii ki Temmuz, Ağustos, en sıcak zamanlar. Her yerde aynıdır. Güneşin tabii dünyaya yakınlığı, uzaklığı, yörüngeleri itibariyle bu oluyor. Dolayısıyla aynı zamanda oluyor her yerde sıcak. Bölgesel değişiklikler olabilir. Ama aylar hemen hemen aşağı yukarı aynıdır. Tebuk Muharebesi de nereye çattı? Tebuk bin kilometre. Medine bin kilometre. Öyle bir sıcak var. Meyveler olgunlaşmış, e, şeytan nefis diyor ki e, hurma ağacının altında, küplerde serinletilmişti o zaman buzdolabı yok küpe koyarsan küpte serin durur e, hurma ağacının altında da gölge olur hurmanı da yersin e, Bir şeyin varsa oğlak mığlak bir şey de keser yersin onlar da oluyordu arası sıra öyle sahabedin bahçelerinde ondan sonra hurma en azından garanti var e, serin su da var e, cennet dünyada bundan fazla ne olacak şey, o sıcak yerde e şimdi tebu nasıl gidelim? Onun için münafıklar ne dediler? Laten firu har. Münafıklar söylüyorlar Müslümanları da caydırmak için. Bu sıcakta çıkmayın, gitmeyin. Geli misiniz? Aklınızı mı yetiniz? E, yolda ölürsünüz ve beyninize güneş geçer. Kul <gül> <gül> Habibim şöyle ki. Ayet bu. Nar cehenneme eşeddü harra. <gül> Cehennemin sıcağının harareti daha şiddetlidir. <gül> Hacı şimdi sıcak var oruç tutma ya. Bugün çok sıcak. Bilmem ne kadar derece olacakmış. Oruç tutma diyenlere söyleyin bu ayeti. Böyle vardır. Çoluğuna çocuğuna oruç tutma diye tavsiye eden sütü bozuk anneler. Vardır. Değil mi? Öyle babalar vardır dinsiz kitapsız. Oruç tutan çocuğuna acıyanlar. Tutma diyenler. Hatta e 5 beş yaşında çocuk tutarsa biz de acırız tabi yavrum sen dayaramazsın. Onu demiyorum. Koca adam olmuş adam oruca tutturmaz. Veyahut da sabah namazına kaldırmıyor. Uyusun daha ya, Dörtte yattı, film yeni bitti ya, Beşte mi kaldıralım şimdi? Adama bak, acıyana bak. Çocuğunun yatağını cehenneme serdiriyor. Cehennem ateşinin harareti daha şiddetlidir. Levkânû <gülüyor> yefkâhû. Ah, bir ince anlayışa sahip olsaydılar. Sen cehennemi tercih ediyorsun? Ha şurada oruç tutmuyorsun he? Ramazan gün oruç tutmuyorsun. Mutlaka cehennemi boylayacaksın. Büyük bir farzı ihlal ediyorsun. Ve Ramazan'ın hürmetini ihlal ediyorsun. Soğuk günde ben bunu kaza ederim. Kısa günde Şubat'ta efendim beşe çeyrek kala iftar ederim desem bile orada tutacağına niyet etsen bile Ramazan'da tutmamak surette hasta değilsin yolcu değilsin. Dolayısıyla sen çok büyük bir cürüm kebire en büyük günahlardan birini irtikap ediyorsun. Zinadan faizden beter bir günah İslam'ın beş şartından, temelinden birini sallıyorsun, sarsıyorsun. Nasıl tutmuyorsun? Sıcakmış. Kendimin ateşi daha sıcak. Ah keşke bir anlasaydılar. فَلْيَضْحَكُوا <gülüyor> كَلِيلًا Şöyle o münafıklara Habibim, çok az gülsünler. وَلْيَبْكُوا <gülüyor> كَثِيرًا Çok ağlasınlar. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Ne kazandıkları suçlar var, ne günahlar var. Onların karşılığını ben onlara vereceğim. Bir de Müslümanları yoldan çıkartmaya uğraşıyorlar. Bir de insanlara hakkı tavsiye edecek yere, sabrı tavsiye edecek yere, oruç tut, namaz kıl, sabaha kalk, uyan diyecek yere, zekatını ver, bak borç kalmasın, kul hakkını yüklenme diyecek yere, bir de millete kötülüğü tavsiye ediyorlar, sıcaktır, peygamberi bırakın, o giderse gitsin, siz onunla harbe gitmeyin, camiye gitmeyin, cemaate gitmeyin, oruç tutmayın, zekat vermeyin, millete mi yedireceksin, enayi misin, hacca gidip Araplara para mı yedireceksin, bu lafları çok duydu bu millet çok duydu bu millet din düşmanlığını yani Arap düşmanlığını kılıf yaparak esasen din düşmanı da kitapsız Araplara para mı yedireceksin lafıyla hacca gitmelerini insanların engelleyenlere ben de rastladım yani ben de rastladım onun için onlar az gülsünler çok ağlasınlar yaptıklarının belasını onlara tattıracağım Allah buyuruyor onun için biz cehennemin hararetini bugün çok sıcak üf üf bunun ne manası var hemen peşine Cehennemi hatırlarsan, Allah'ın azabını, gazabını hatırlarsan, peşine de der Allah minen minennar Ya Rabbi beni ateşten, cehennemden kurtar. Tabi bu Türkçe'de söylenebilir. Ya Rabbi bugün ne kadar sıcak. Kim bilir cehennem ne kadar sıcak. Cehennem bir nefes aldı da buralar böyle yandı. Cehennem nereye, buralar nere? Şu andaki uçakların mesafesiyle cehenneme gideyim desen hiç ce cehenneme gideyim diyeni de duymadım da. Hani... Cennete gitmek 500 sene birinci kat. Her ikisinin arası 500 sene. 500 sene dünyanın en hızlı vasıtası ne olursa olsun 500 sene hadis. E bu 500 sene kimin ömrü yetecek? Git git git git oradan geçeceksin Arş, kürsi, levh kalem. Cennete vasıl olacaksın. Sidretül müntehanın yanında. Sidretül münteha zaten son durak. Yani mahlukatın ilmi orada nihayet buluyor. Meleklerin bile oradan ileri bilgisi yok. Münteha o demek. Sizde de bir ağaç. Hakikaten ağaç. Arabistan kirazı. Şeyde de resimlerini de dergiye bastık herhalde. Geçen bu dergide vardı efendim sallallahu aleyhi ve sellemin zamanından kalma. 1400 senelik sidir ağacı. Kuba Camii'nin yanında. Onu öyle zannetmeyin. O çok ince olduğu için bu kadar büyümesi ne demek biliyor musun? 1400 senelik. Çünkü as asıl ağaç çok incedir. Son mü köklerini falan tabi yakından çam çekemedik. Sidir ağacı. O ağaçtan olacak. Ama yaprakları bir yaprak 70 bin kişilik ümmete gölge yapabiliyor. Bir yaprak 70 bin kişiye gölge yapabiliyor. Orası öyle sidre. Bütün alemleri kaplamış çünkü o yukarıdan aşağı. Sidratül zülmüntah. Fil kulağı gibi, şekli fil kulağı gibi. Öyle meyveleri var böyle koca küpler kadar. Hadis-i ee, Şerif Miraç dersinde anlatıyorduk. Evet. Şimdi onun için bugün ne sıcak? Hemen peşinden ne diyor? Ya Rabbi beni ateşten kurtar derse... Mevla onun o sözünü cehenneme işittiriyor. Cehennemde duyup dile geliyor. Diyor ki ya Rabbi bu kulunu benden azat eyle. Cehennemin de duasını alıyorsun. E, cehennem günahsız bir mahluk. Cehennemin duası kabul olur. Cehennem senin benim gibi günahştiren bir, bir yer değil ki. Yer olarak Allah'ın azabının tecellisinin mahallidir yani. Cehennemin ne suçu var? Dua diyor cehennem. Ya Rabbi bunu benden kurtar. Onun için fuzulü fuzulü çok sıcak üf üf yapmayın. Hemen peşine cehennemi. Bir nimet gördün. Ya Rabbi cennet nasıldır acaba? Bir göl gördün. Uf burada bir adamın bir evi olsa ne? cennet lüzum yok. He? Şarahta sana uzun gölde bir yukarıdan ağrı çamlıktan bir. Yani. Ta ne isterim ya? Ha ne, ne istersin? Gelir bulur sen orada. Ne olacak on sana? Dünyanın gölünden, göletinden aldanılır mı? Deniziyle, ırmağıyla aldan. Hemen görürsün. Ya Rabbi kim bilir cennet nasıldır ya Rabbi. Hemen cenneti hatırlasa Ya Rabbi cennet isterim. Kıyas ediyorum yani. Böyle yapmak lazım değil midir? Onun için biz ölümü düşüneceğiz. Biz kabiri hatırlayacağız. Ne dedi? Cennete elini görüyorum sanki birbirini ziyaret ediyorlar. Ya Resulallah sanki cehenneme elini görüyorum. Böyle köpek gibi av av ediyorlar. Yani yanarken bas bas bağırıyorlar, hayvan sesleri çıkarıyorlar. Onları görüyorum diyor Harise Hazretleri. Onun için ben müminim, hakiki müminim dedim sana. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu? Esap tefelzem. Ey Harize, doğru yaptın, isabetli oldun, senin imanın hakikatine ermiştir. Bu halini muhafaza et. Bu haline devam et. Allah cümlemize nasip eylesin. Hakiki iman nasip eylesin. Ölümü görür gibi düşünmek, hatırlamak nasip eylesin. Ve daim ölümü hatırlayarak aklımızdan çıkarmamak nasip eylesin. Eğer çıkartmasak aklımızdan biz bu kadar şişmanlayamayız. Bu kadar keyif edemeyiz. Bu kadar uzun uyuyamayız. Bu kadar uzun yiyemeyiz. Değil mi? Hadis-i şerifte ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Lev alimetil behaim ma ta'lemun minel ma keltu minasemine Eğer hayvanlar ölümü sizin anladığınız gibi bilseydiler bir tane hayvanda yağlı hayvan bulup etli yağlı et yiyemezdiniz. Yağları erirdi. Çünkü ne diyor eşyahım lâ neakudüm âlhem Ya çok sıkıntım var derdim var Kaç kilosun? 95 E mübarek adam yani nasıl derdim var? Kitapta diyor ki ya dertle beraber tutmaz diyor Bir adamın derdi varsa diyor yağ tutmaz diyor Erir diyor Adam karıya aşık oluyor eriyor efendim ölüyor hatta Demek o adam hakiki sevmiş yani Geri kalan öyle E çok seviyorum aşığım aşığım numara yapma Cennete çok merham, ihtiyaklıyım. Veyahut da cehennemden çok korkuyorum, azaptan çok korkuyorum. Ölümü çok düşünüyorum. Vaziyetine bak. Olmaz. Ya dertle beraber tutmaz. Eğer hayvanlar bilseydi diyor ölümün durumunu hayvan yanındakini kesiyorlar, o bir hale otluyor yani hayvan bu. O ama insan adam orada yanında ölüyor, insan ders bile almıyor, ibret bile almıyor. O yine onun hatta ne yapıyor? Bazı memur mudur, gayri memur mudur belli değil. Cebini karıştırıyor yani. Cebinde bir şey var mı hastaneye gidene kadar? Zaten ölürse de cebini de bilmez. E, varisleri de cebinde ne var bilmez. Bizde birkaç kuruş götürelim demeye bakıyor. Adam orada ölüyor, o da cebini yokluyor yani ha. Anladın mı? Öyle o anda dirilenler de var. Komaya girecek erif cebini şey edince ne yapıyorsun lan diyenler de var yani. <Gülüyor> Tabii ben rastladım da misal vermeyeyim şimdi vefat etmiş. Allah rahmet etsin. Adam ölüyorum diye kaldırdık hastaneye yolda. Biri cebini ellemiş. Ne yapıyorsun lan? Ayağa kalkmış. Lan hani komadaydın sen. Ne ayağa kalkı? E cep meselesi kardeşim yakıyor. Ha onun için sen eğer hayvanlar ölümü senin kadar bilse bir tanesi yağ tutmaz. Sen gözünün önünde adamı kabre veriyorsun. Bu kadar ölümü gözünün önünde yanında yatağında 40 sene aynı yastıkta yattığın eşini Kaybediyorsun, görüyorsun artık. Hala sen ibret almıyorsun. Allah Teala cümlemize ölümü düşünüp ibret almayı müyesser eylesin. Amin. Amin. Şimdi, evet, zikirlerimizi yaptık. Rabbim fazl keremiyle her gün yapmaya muvaffak eylesin. Amin. Gaflet üzere yaşayıp ölmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Amin. Şimdi biz bir hadis-i şerif başlamıştık birkaç günlerdir. Selman radıyallahu anh'tan gelen bu mübarek Ramazan-ı Şerif ayının faziletleriyle ilgili e, geriden tekrar da ettim dün. Onun için şimdi yerimden devam edelim. Ancak iftara kadar o konuyu e, beyan edebiliriz. Bu arada e, yine söyleyelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek şar-ı şerifi saçını, uzunca böyle saç-ı şerifini e, efendim görmek için ziyaret etmek isteyenler tabi bizde emanettir, biz hiç ziyaret ettiremedik. Suyundan size hep ikram ettik. O da bir acayip bir şey. Geçen bizim Serkan anlatıyor. Bir, bir, o sudan verdiğimiz kişilerden biri anlatmış. Diyor götürdüm diyor evde falan diyor. Gece yarısı buna kapı çaldı. Karşıdan bir komşu. Rüya mı gördü ne ettin? Rüya gördüler. Sizde bir su varmış demiş. Hiçbir şeyden <gülüyor> haberi yok adamın. Bana dediler demiş bir su varmış şifa olacak bize falan ondan biraz verir misiniz diye. Adam da şaşırttım diyor. Yani gece vakti bu nereden geldi bu adam? E, o mübarek suyundan dağıttık size, mevlitlerde dağıtacağız inşallah. Ama e, Saç-ı Şerif'i görmek isteyenler e, inşallah e, Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesi, Bedir gecesi, hem burada Bedir gecesini kutlayacağız inşallah, e, isim şeriflerini okuyacağız o mübarek sahabenin. Rahmetler yağacak, in, bereketler inecek, o kadar sahabenin adı anıldığı vakitte. Bir de Saç-ı Şerif de burada duracak. Gelenler görüp ziyaret edebilecek inşallah Yani 3 Temmuz, Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan akşam. Allah Teala müyesser eylesin. Sonra biz şey yaptık demeyin. Yani duymadık etmedik bir daha falan. Mümkün olmuyor yani. Onun için bu fırsat bazı kere her sene bile bunu yapamıyoruz. Onu duyuralım. On sonra bu mübarek gecenin teravisinde atlamayalım. Şimdi teravih ile ilgili de o hadis-i şerifleri yapalım. Mübarek teravih namazın daha illetleri var da onları son on gecede biraz söylerim. Çünkü son on gece artık Kadir Gecesi'nin arandığı e, ge geceler olduğu için hiç olmazsa o gecelerdeki teravih daha önemli bir, bir derste sırf teravih hakkında bir dersin yarısını yaparız, bir bölümü yaparız inşallah. E, Allah'ım kavuştursun ve sıhhatle, afiyetle cümlemizi. E, bu mübarek gece 10. gecedir. E, dolayısıyla e, ilk e, bölüm bitiyor. Rahmet faslı kapanıyor. Tabi Allah'ın rahmeti bitmez de Ramazan'ın başı rahmettir. Hadis-i şerife geleceğiz. Öyle bir aydır ki işte zaten hadis-i şerifimizde sıramızda da oradadır. Ramazan şerif başı rahmetun rahmettir. Bu artık halkta da şey olmuş, konuşulur başı rahmet, ortası mağfiret işte falan herkesin diline dolanmış hadis-i şeriften alınmadır. Ee, bu hadis-i şeriften alınmadır. Mübarek ayın evveli, yani evveli üçe bölüyor. Çünkü üçe ölmüş üç söylüyor. Ortası, sonu. O zaman ne oldu? Üçe bölüyoruz. On, on. Zaten zikirler de ona göre evveli rahmet olduğu için ne okuduk? Ya erhamer rahimi. Ey acıyanların en merhametlisi. Bu ne demektir? Peşinden yani bana rahmet et demektir. Bana acı demektir. Ama yarından şeye geçeceğiz. Ee, ortası mağfirettir bölümüne geçeceğiz. Yarınki zikrimiz mesela Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde bunları bulursunuz. E, dergilerde yer olmuyordu pek, yazamadık bu sefer. Ramazan-ı Şerif Risalesi'nde bulursunuz. ramazan Şerif'in dua ve zikirleri, fiiristen hemen açarsınız. Tam sayfaları aklımda yok. Ya, e, ya gaffara zünub, yani yarınki zikrimiz, ey günahları çokça bağışlayan, çünkü ortası mağfiret. Orada da mağfiret hadislerinden biraz okuyalım. Münasebet olur. ramazan Şerif'te günahların affı, Hangi vesilelerle affediliyor? Geçmiş günahlar affediliyor. Bazı rivayetler gelecek günahlara bile tealluk eden müjdeler var. Bunları inşallah okuyalım. Yani bu ikinci bölümde, ikinci on günde. Evveli rahmettir. Yani Rabbimizin rahmeti coşmuş taşmış. Ben hep ne diyorum? Korkuyorlar, sıcaktır şudur budur, en uzun güne geldi, en sıcak. Cık, korkmayın. Evveli rahmettir. Niye? Zaten başında serinlik olur, o serinlikten siz alışırsınız. Ondan sonra ortasında sıcak olsa da dokunmaz çünkü adam 10 günde zaten oruca birkaç günde alışmış oluyor. Öyle oldu mu olmadı mı? Serin oldu mu olmadı mı? E oldu. Her sene bunu yani denemişiz. Evveli rahmettir. Yağmurlan gelir, serinliklen gelir. O serinlik kalır. O ilk hafta böyle geçer. Allah Teala madem ki evveli rahmettir buyurdu ve zahiren de bu rahmeti bize gösteriyor eserleriyle فَنْظُرْ اِلٰىٰ اَاسَارِ رَحْمَتِ اللّٰهِ Allah'ın rahmetinin eserlerine bak. Ayet-i Kerime. Allah'ın rahmetinin rahmetini göremezsin. Elle tutulmaz, gözle görülmez. Rahmet sıfatıdır, acımasıdır. Ama eserlerine bak. Eserlerine bak ne demek? Yağmura ne diyoruz? He? Rahmet. Değil mi? Rahmet, Allah'ın rahmeti. Ne dediler Nasreddin Hoca'ya? Ne kaçıyorsun dedi kadın. Camdan bağırıyor. Allah'ın rahmetinden ne kaçıyorsun? Dedi ben çiğnememek için kaçıyorum Allah'ın rahmetinden. Ha bir laf bulursun. Netice ne, ne, cevap. Allah'ın rahmetinin eserleri. ıslatıyor seni. Tarlanı ıslatmasa ot bitmeyecek. Kuyular dolmayacak. barajlar dolmayacak. Ne yiyeceksin? Ne içeceksin? Hepten kaldın. Peki Allah kulağına acıyor mu? Acıyor. Acıdığını neyle gösteriyor? Eseri ne? Yağmur. O yağmur ne yaptı? İşte ne kadar imkanlar sağlıyor bize bütün yememiz içmemiz hayatımız su. O su yağmurdan geliyor bize. E, yerin altındaki sular da gökten iniyor. Onlar da gökten inip sarılışlara Mevla e, depoluyor onları sonra kuyulara sevk ediyor onları. Yoksa yerin altından e, direkt suyu Mevla Teala halketmiyor. etmiyor. Gökten kalk edip indiriyor. Âditlerde bu vardır. Benzer laminesi ma' gökten suyu ölçülü indiriyoruz. Feskenneafil arz. Yerde onu yerleştiriyoruz diyor. Ayet. Yerde yerleştirdik. Depo yer. Bütün e, toprağın altı, suların deposu. Her yer Allah'ın deposu. Suyun nereden çıkacağı belli değil. Kayadan çıkıyor. Çölün ortasında kuyu var. Oradan, depodan sevk ediyor oraya. Bir kar kaçıyor oraya. Gönderiyor oraya suyu. Yani ne kurak yerlerde sular var. Onun için Ama inna ala zehâbin bi'ile kadirûn Biz o suyu yok etmeye de elbette kadirleriz. Ne meydan okumaya ya rabbel alem. Biz o suyu gidermeye de kadirleriz. Bir suyu bitirse hayat bitti. Köşkün neye yarar? Sarayın neye yarar? Bütün dünya senin olsa neye yarar? Suyu bitirdi, hayatı bitirdi. Kıymetini bilin diyor. Benim rahmetim varsa diyor. Acıdığım için yağmur yağdırıyorsa diyor. Rahmetimin eserlerine bakın. Keyfi yuhil erd. Topraklar nasıl ihya diyor Allah. Badem evtia ölümünden sonra. Kurumuş, çatlamış, efendim patlamış. Sonra nasıl canlanmış, yemyeşil olmuş. Rahmetinin eseri orada görünüyor Allah Teala buyuruyor. İşte rahmeti, başı rahmettir. Bu eserleri var. Şimdi biz de diyoruz ki, kurban oldum sana Allah'ım. Başı rahmettir buyuruyorsun. Bunun eserlerini de yağmuruyla, serinliğiyle, vesairesiyle birçok rahmetini bu on günde gördük, yaşadık ya Rabbel alemi. Ve birçok de gözümüzden görüyoruz. Hep rahmetlen geliyor. E, o zaman... Bir de bunun kalbimize yönelik, ruhumuza yönelik, aklımıza yönelik, maneviyatımıza yönelik, ahiretimize yönelik, çocuk çocuğumuzun salahına yönelik, eli sünnet Müslümanların kurtuluşuna yönelik, dünyadaki mazlumların halasına mütevetçeyen. Ya Rabbi, mutlaka rahmetin var. Bu on günde bu rahmetlerin mutlaka zuhur etti. Ama biz manevi tarafları, perdenin arkasını göremeyen gafil insanlarız. Ya Rabbi, o rahmetlerinden de bizi mahrum etme ya Rabbi. Mutlaka ettin sen bize rahmet ümmetimize ettin, ehli sünnetimize ettin ama sen bunun eserini de bize göster ya Rabbel Alem. Anlayacağımız şekilde bu serinliği gönderdiğin gibi lütfunu keremini nusretini, zaferini, teyidini ehli sünnet üzerine gönder ya Rabbel Alem. Amin. Amin ya Rabbel Alem. Ya şu ehli sünnetin şu Müslümanların başına bela olan şu işitmidir, midir, iş midir? Ya Rabbi ne bela oldu milletin başına bunları helak eyle ya Rabbi'm. Amin. Islah ya Rabbi'm. Amin. İslaha mukadder olanları hidayet ettir, tevbe ettir, döndürüyor ya Rabbelak. İslaha mukadder olmayanları helak edip, güçlerini tükettir ya Rabbelak. Kobandaki Müslümanları da kurtar ya Bak 146 kişi Ramazan günü öldürülür mü ya? 146 daha da gider. Kim bilir ne yaptılar? Ne bombalar patlatıyor? Canlı bomba mıdır? Cansız bomba mıdır? Geliyor intihar ediyor. Ya niye intihar ediyorsun? Sen niye siyoniste uğraşmıyorsun? Sen niye Yahudi'yle uğraşmıyorsun? Sen niye bu kadar dünyanın zalim gavuruyla uğraşmıyorsun? Gidip Myanmar'daki Müslümanları niye kurtarmıyorsun? Bu kadar Filistin'de Gazze'deki Müslümanı niye kurtarmıyorsun? Sen gelip Kobani'deki Müslüman, Kürttür, Türktür, ne fark eder? Canımız, ciğerimiz, anamız, babamız, bir kardeşimizden ileri kardeş Müslüman. Hep ehli sünnettir kütler. Hep ehli sünnettir. Ramazan günü millet oruç ağzına, canlı bomba olup patlatıyorsun. Cehenneme zümerağa. Hem intihar ediyorsun, cehennemlik oluyorsun. Yaptığın iş ne? Müslüman öldürmek. Bu ne yavurluktur ya? Bunu Yahudi nasıl kurdu sizi böyle düzenek gibi patlatıyor ya? Bu ne efendim kafir uşaklığıdır ya? Onun için mutlaka bunların aleyhine konuşmak lazım. ehl Sünnet'in çocuklarını bunlardan kurtarmak lazım. Bunları Allah kurtarsın, halasetsin. Allah ümmetimize rahmet etsin. Onun için sakın ha! Efendim Kobani bize ne Türkiye'nin içinde değil. Yok Türkmüş, Kürtmüş. Olur mu böyle bir şey ya? Hepimiz kardeşiz, hepimiz Müslümanız. Ramazan günü o insanları, sen patladı 146 kişi. Günahsız, suçsuz, masum insanlar, terörist değil, PKK diye bir şey değil. Orada adamlar halk, vatandaş. Onun için onlara da dua edelim çok. Orada şimdi rehin almışlar bir kadını, birkaç kadın rehin. Birkaç çocuk rehin. Hastanede rehin almışlar. İşte onları öldürürüz diye rehinden dolayı. Onları oradan çıkartamıyorlar. Onlarda her dakika canlı bomba. Ve öyle kim bilir ne kadar bomba var yanlarında. Patlatacağız diye milleti tehdit ediyorlar. Ya Rabbi o rehinleri de kurtar Ya Rabbi Alemi. <gülüyor> Ölenlere rahmet eyle kabullen. Nur ile Ya Rabbi. Şehitlik yazran azan gününde Ya Rabbi Alemi. <gülüyor> tabii ki Müslümanlara biz dua ediyoruz. Arada Müslüman olmayan biri deşiyormuş ona rahmet gitmez. Çünkü Müslüman ölmeyene Allah rahmeti ulaşmaz. Ama biz tabii ki orada Kobani'deki Kürtler hep Müslüman. Biz onlara rahat, gönül rahatlığıyla dua ediyoruz. Ama böyle. Yani Rabbim rahmetin eserlerini göster ya Rabbi. Filistin'i kurtar ya Rabbi. Gazze'yi kurtar ya Rabbi. Mısır'daki Müslümanları kurtar ya Rabbi. İdamdan kurtar ya Rabbi. Mayammarı halâ söyle. Allah'ım şu rahmet faslı bugün son. Şu rahmet işte iftara doğru bitiyor. Bu rahmet faslında bu rahmetin eserlerini izhar eyle ya Rabbi. Maddi rahmetlerini gönderiyorsun, manevi rahmetlerini de gönder, yardımlarını gönder, melek ordularını gönder. Allah'ım sen aciz değilsin ya Rabbi. Aciz değilsin ki fırsat mühlet verelim. Uyumazsın ki uyanmanı bekleyelim, seni uyandıralım. Ya unutmazsın ki hatırlatalım. Gafil değilsin ki ikaz edelim. Kurban olduğum her şey senin gördüğün yerde zuhur ediyor. Ve gördüğün ruhiyetin ve müşaheden altında bunlar cereyan ediyor. Mutlaka hikmetlerin vardır ama kurban olduğum şu saatte rahmetlerini gönder ya rabbel alamin ve ya nasi kurtar bu ümmeti bu eli sünneti ya Rab. Allah Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ve sellem. Amin, amin amin ama burada sabii günahsız çocuk amin diye onun hürmetine de ya rabbel He ne niceleri var öyle günahsız ağızlardan. Bir ya, sabinin hürmetine hepimiz affoluruz. Bir amin hürmetine Filistin kurtulur ya. Sen ne zannediyorsun ya? Günahsız ağız ne demek? Günahsız herkes bizim gibi günahkar değil kardeşim. Biz dualarımızı yapalım. Onlar yerini buluyor. Evet. Başı rahmettir bu mübarek ay. Şimdi bu nesillerini gördük. Şimdi vevsatul ortasına geleceğiz. O arada bu mübarek gecede efendim teravihimizi de söyleyelim. Sonradan unutmayalım diye ve leyletel lahşilat'e onuncu gece teravihini kılana. Yarzukullah Teala selamete, Dünyada ve الدُّنْيَا Ya niyet edersek inşallah اَنَا عِنْدَ زَنِّ عَبْدِهِ بِي Ben kulumun bana karşı olan zannının yanındayım. Nasıl zannederse öyle bulur. Benim hakkımda ne düşünürse ona onu yaparım diyor. Bu çok kuvvetli bir hadisi kutsidir. E şimdi burada Hazreti Ali gelen bu rivayet. Ne buyuruluyor? Hangi مَنْ بَلَغَهُ عَنِ Allah'tan bir fazilet ona ulaşırsa, şu teravihi kılana şu cevap, bir rivayet ulaştı şimdi. Bu ulaştığı zaman diyor, onun faziletine inanmasa, bu rivayet zayıf mıdır, nedir, kaynağı nedir gibi yapsa, Lem elha. ona ula, nail olamaz diyor. O müjde yok ona diyor. Ama kim diyor, ona nail olursa, tasdik ederse, kalben inanırsa ki bu müjde var, buna inançlı vaziyette o ameli işlerse diyor, mutlaka eee de ulaşan rivatin faziletine nail olur hatta hadis-i şerifte diyor ki Ve -e ona onu diyen yalandan da demiş olsa yani aktaran yalan da katsa o kendisi ona inanarak yaptığı için allah Teala buyurur ki seni mahrum etmeyeceğim sen itikat ettin diyor acayip bir hadis-i şerif ya onun için biz bunu kaynaklarını veriyoruz zaten tabi Ramazan Şerif Risalesinde bunlar mevcuttur ama bir de nafile namazlar yazdım dergilere. Şimdi bu dergide de var. Ee, yani bu dergide kaçından sonra herhalde 15. mi 16'dan sonra Maşallah millet kılıyormuş ya! Faziletini teşvik etmedim. Neden? teravi bari kılsınlar diye. Şimdi öbürünü de desem, teraviyi de bırakacak sinirinden. Ne çıkarttı yine başımıza diye. Ben onun için biraz şey yapmadım. Baktım, ee, şimdi çocuklar, ya az kaldı şey 20 dakika var imza dedim falan yok yok ben yetiştireceğim dedi dedim e, ne yetiştireceksin ya Ya gecenin nafilesi var ya dedi ya dedim o teravi kadar kuvvetli şey değil hani yemeğini yeşeyim yok yok çok fazilet var ben onu kaçırabam. Ha bir genç kızımız bunu bu kafada yani benim çocuğum senin çocuğun fark etmez bu şekilde fazilet kazanayım diye orada 20 dakika daha çay içeyim börek yiyeyim demeyip de işte teheccüde kalktıktan sonra, o nafileyi kılayım diyorsa, ben bu ümmetten ümidimi kesmem. Bu ümmette, bu medreselerde, bu talebelerde, bu ehli tarikatte, ne cevherler var. Yani kılıyorlar maşallah. Her gecenin çok kıymetli müjdeleri var. Dergide yazmıştık, bu yeni çıktı şimdi. Temmuz'un sayısında da, onda da yazıyor şimdi. Her gecenin, eve gittikten sonra yani, teraviden sonra, Mesela son on gece, özellikle de tek gecelerinde yani Kadir gecesi muhtemellerde yaparız en azından değil mi mesela? Korka korka söylüyorum şimdi, hadi ben de diye, ne yapayım işte, idare ediyorum sizi. Zaten teravih zor hoca, on ikide eve gidiyoruz, ne konuşursun? Uyumak kalmadı, yemek kalmadı, ben sabah işe gidiyorum, senin gibi öğlene kadar yatmıyorum. Bana öyle diyorsunuz, ben biliyorum. Ya haklısınız da, ben de senin kadar sağlıklı olsam, He, senden fazla yaparım derim yani şimdi sana. Ben senin kadar sağlıklı değil. Mi? ben de hastayım da birbirini idare edeceğiz. E sen de sağ, mübarek adam sen de hastaysan, sen de tutma ne yapayım? Allah bana ikram etmiş, e sen adı sağlık ikram etmiş, sen de sağlığının kıymetini bil. Hasta mı olmak istiyorsun benim gibi? Günde beş, on iğne mi yemek istiyorsun? E o zaman, otur aşağı namazını, kıl orucunu tut mübarek adam. Ne yapalım yani şimdi? Ben de senin kadar sağlıklı değil. Ya rızukullahu selam Allah Teala diyor bir adam onuncu gecenin teravihini bu gece kılarsa dünyada da ahirette de bela vurmayacak, selameti ona ihsan eder. Dünyada da bu ahirette deyince demek itikadına selamet. Çünkü doğru inanmasan ahirette yandın, selamet olmaz. Demek eli sünnetten ayrılmamak. Deşersen ahiret selameti, sıratı var, mizanı var, havz-ı kevserden içmesi var, içememe tehlikesi var. Dün ondan biraz girecektim konuya vakitler benim, bana iki saat, üç saat olacak ki bir laftan bir lafa geçeyim yani, şimdi hep kesiyorum. E, bu kadar sıkıntı var ahirette, Havzu Kevser'den kovulanlar var. Ey benim ümmetlerim, melekler, ay Allah'ımın melekleri, ey benim ümmetlerim, durun durun, melekler kovuyor onları. E ciğerleri patlamış adamların mahşerde, susuzluktan, gönderin gönderin onlar da içireyim. Yok diyorlar melekler, Onların senin havzında nasibi yoktur. Ama onlar da benim ümmetlerim yanimiştir. Sen biliyor musun senden sonra ne bitatlar icat ettiler, senin dinine neler kattılar. Efendimiz'e diyorlar sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demek? Mutezile, cebriye, inkar? bu ehl sünnet itikazı. Zaten kafirden bahsetmiyor burası. Ka bu hadis sahittir. Kafirden bahsetse zaten kafirin havzu kefsere yanaşıp da içme arzusuna girme durumu yok. O imkan hiç verilmiyor kafire. Bunlar Müslüman. Havzu Kevser'e geliyor, yabancı develeri diyor. Hadis-i şerifte nasıl ki Hicaz'da su az. Adam kendi devesine suyu zor yetiriyor. Bir de baktı yabancı deve gelmiş, onun suyundan içiyor. Ne yapıyorlar? Yabancı deveyi kovuyor. Kimin devesiyse sen git sana o su versin. Benim develerime bu su zor yeter. Irmak ak büyük orada. Nasıl diyor yabancı develeri adam kendi havuzundan kovarsa benim havzu kevserimden de bazı ricali adamları kovacaklar melekler Ben diyeceğim ey Allah'ın melekleri Onlar da benim ümmetlerim İşte buradan anlıyoruz ki Müslümanları konuşuyor Onlar da gelsinler içsinler Ya Ey gidi kaderi inkar edenler Mustafa Aşlam oğlunu dinleyip de alın yazısı yoktur diyenler Ben sizi uyardım uyarıyorum Yarın Avzu Kevser'den kovulursanız, orada ciğeriniz parçala, parçalanırsa, parelenirse, ondan sonra susuz kalırsanız, bana demedin demeyin. Ben sizi uyardım Müslümanlar. O da bir görüştür, onu da bunu da dinleyelim diye zıplıyorsunuz oraya, zıplıyorsunuz buraya. Ben size diyorum, burada hakkı konuşuyoruz, ehli sünneti anlatıyoruz. Dost doğru yoldur, buradan ayrılmayın. Sırat-ı budur. Okuduk işte iki gün evvel. Buna uyun, yollara uymayın ve la tettim yollara uymayın kardeşler. Bırakmayın bu dersleri, sohbetleri. Önüne gelen dinlenilecek durumda değiliz. Ha tabi birçok el insanlar var. Allah sayılanı artırsın. Evet. Senden sonra neler ihtiyaç ettiler? Ne demek? Yenilik kattılar. Bütün sahabe, peygamberimiz kadere inanıyor, alın yasıda inanıyor. Bütün hadisler bunu söylüyor. Adam gelmiş alın yası yok. İşte işte dinde reform. Çıkarttı bir şey. Yok Yahudi Hristiyan cennete gidecek. Yok şu, yok bu. Neler ettiler yahu, Neler ettiler? Onun için bunların senin havuzunda nasibi bir Dur! Kovuyorlar onları. Ya bunlar hep ahirette bela, afiyetsizlik. İşte bu mübarek gecede ne kılana teraviye ahiret selameti de veriliyor. Demek ki havuz Kevser'den de kovulmayız inşallah. Ondan sonra ve hayrayı dünya ve ahiret. Dünya ve ahiretin hayırlarını da Allah ona eylesin. Dünyanın ne kadar hayrı bereketi varsa Ahiretin ne kadar hayırları varsa hepsini O'na ihsan eder. Ya! Şu olduğunu şeyini de öğrenelim, Terabi var mıdır ona göre? Var mıdır, yok mudur? Kaç rekattır? Kılınıyor mu, kılınmıyor mu? Bunu da bir inceleyin. Bana haber edin. Çünkü, siyah meselesi var ya, onlar da olmadığı için, bakalım o da bir açıklama yapmış mı zat-ı halileri? Onu incelememiz gerekiyor. Evet, onun için ee, Allah dünya akretenin hayırlarını ona e, teravi kılana yani ihsan eder ve üşeffaf hissemine elven ve ziyade 70 bin bir de artısı da var o da açık bırakılmış ucu rakamsız kişiye mahşerde şefaat izni verilir diyor. Bu nasıl kılan acaba bu biraz bizim namaza benzemiyor ha? Hangi türlü teravi kılana acaba? Hoca Hatimle kılana Hatimle kılana ama. Adam hatimsiz kıldı innataynayla Huzur üzere kıldı Öbürü hatimle kıldı Geziyor taşı Beyoğlu Ne olacak? Kafa başka Hatimle kılmak yetmiyor ki Ne dedimse dinin direği Müminin miracı namaz Çok da yeni şekilde hazırladık Muazzam tasfi oldu, baskısı muhteşem oldu Bak orada bakalım En son bölüm, 6. bölüm olacak Namazda huşu Orayı 50 sayfa yazmışım Sen o huşu bölümünü Okumadan nasıl huşu sahibi olacaksın? Bir, Okumakla da olamazsın. Kitabın yaprağını yüz nuska gibi faydası yok. Çünkü burada zikirle, fikirle, işte tarikat, tasavvuf, seyrlülük dedim onları manevi yolda biraz zikle çalışacaksın ki namaza ön hazırlık olsun. Tak diye namaza duran adam nereden huşu bağlantıyı kuracak? Değil mi? Bağlantın biraz önden gelecek ki devam etsin. Sen ona laf, buna laf Suya bak, kapıya bak. Benim telefonum çalıyor. Yemeğin altı pişti. Ondan sonra Allah'a ekber. Oturup da bir durup da bir estağfurullah çekmedin ki kardeş. Allah'ın huzuruna durduğunun farkında değilsin. Sen o namaz dört rekat bitene kadar sen bir kere Allah'ı düşünemezsin. Çünkü neden? Mukaddimesi yok. Onun için dinin direği müminin miracı namaz. Namaz huşusuz olmaz. Namazın ruhu huşu. Onun için yetmiş bin kişiye şefaat. Çok büyük bir mükafat Ne demek insanları kurtarmak mahşerde Ne demek şefaat yetkisi almak Büyük iş Ama nasıl kılana Her teravih kılana mı O zaman burada ne aranır Mutlaka huşu aranır Tadili erkana rahat etmek yine kolaydır Kıraatı talimi tecvidi kolay Zaten uydun bir düzgün okuyan ama tamamdır Ama Senin kalbin Allah'la beraber midir Gaflette misin huzurda mısın Huşu sahibi misin Yoksa felah yok. İnananlar mutlaka kurtuldu Allah buyuruyor. Hangi inananlar? Namazlarında. Namaz kılanlar demiyor. Namazı zaten kılacak. <gülüyor> Namaz kılmayan Müslüman mı olur? Namazlarında huşu sahipleri. O zaman bu ayet dururken ben sana teravih kıl da nasıl kılarsan kıl da 70 bin kişiye şefaat izni alırsın diyemem ki. Orada ayet duruyor ki huşu sahipleri felah buldu. E huşu yoksa felah yok. Felah kurtuluş, kurtuluş yok. Sen kendini kurtaramıyorsun. Nasıl şefaat edeceksin? Muhterem. Kuşu duruyorsun Allah ile bitirene kadar Mevla'yı düşünüyor. Arada bir şeyler aklına gelir ama hemen Mevla'nın huzuruna geçmen lazım. Arada hemen ama bir namaz bitene kadar bir kere Allah'ı düşünemeyecek kadar gafletteyiz ya. Mutlaka okuyun o 50 sayfayı. Size baya bir şey verir. Bana biraz değişiklik yaptı. Hani benimle arada okumam lazım. Unutuluyor. Kendi yazdığım kitabım mı? Amel başka bir şey, okumak başka bir şey, yazmak başka bir şey. Ya, yapalım. Ve böylece inşallah bu mübarek gecede huzur üzere bir teravih kılmayı Rabbim nasip eylesin. Ondan sonra da hakikaten insanlara şefaat edebilecek makamlara bizi çıkartsın ihsan eylesin. Amin. Allah verir bunu. Yani şefaat edecek Müslümanlar vardır birbirine. Edilecek inşallah. Biz de birbirine etmeyi umuyoruz. Ben cemaatlerimden şefaat bekliyorum. Çünkü adam belki takvayı tamamladı. Ahirette derecesi güzel. Bir de baktı ki hocayı götürüyorlar. Nereye götürüyorlar? Zebaniler tutmuş cehennemin dibine. A diyor. Bu var kitapta var. Kitapta var. Bir bakıyor zebaniler tutmuş götürüyor. Nereye götürüyor? Cehenneme götürüyor. A bu bize vaaz hoca değil miydi? Bazen, tabii şefaatle para etmeyecek durumdaysa, melekler diyorlar ki, Söyledi ama amel etmedi diyorlar. Ona izin vermiyorlar. Bazen Mevla müsaade ediyor. Ekseriyetle tabi. Ehlüsnet itikadı üzeri olup şeyden e, ba başka insanların hidayatine vesile olduysa o kişi ona şefaat ediyor. Diyor ya Rabbi ben bundan öğrendim. Namaza başladım, oruca başladım. Bu kadar ibadet yaptım ya Rabbi. Bu adam şimdi mi gidiyor. Bunu gidiyor. izin verirsen ben buna aracılık edeyim. Şefaat edeyim. Mevla'nın müsaade ettiği kulları var. Öyle hocalarını kurtaran talebeler var. Hocalarını kurtaran cemaatler var. Müritler var. Yani kimse ben alim değilim, hoca değilim, şeyh değilim diyerek de kendini basite almasın. Hakir görmesin. Bu Müslüman cemaatlerde ne Allah dostları var, ne salik kullar var. De denileni harfiyen uyguluyor, söyleyen yapamıyor belki. Onun için ben ümitliyim yani. İnşallah ahirette kurtulacağız. Birbirine şefaat de etmek nasip olur inşallah. Bumbhara başı rahmettir. Vevsadû mağfiretün ortası mağfirettir. Şimdi on gün bu mağfiret üzerinde konuşulur. E yarınki zikrede başlanır. Vâhirû sonu v'tkum minennâri. Cehennemden azatlıktır. Yani beraattır. E son on gece de zaten Kadir gecesinin gizli olması. Tek geceleri. E tabii ki bayram gecesi de çok önemli. Bir iki derste onu yapacağız En son. Çünkü o ihmal edildi senelerdir, biz vaaz olmadığından, e, o bayram gecesinin amelleri, sabahının zikirleri vesaire, hani ki bayram, neye göre bayram? Af olduysan bayram, af olmadıysan ne bayram? Ramazanın reddolmuş, teravihlerin reddolmuş, fitren zekatın reddolmuş, ondan sonra bayram sabahı, bayramın kutlu olsun diyorsun. E şimdi senin ağlanacak haline gülerler yani, bu ne diye bir durumdasın? Sen kabul olunduğunu bilmeden nasıl bayram yapıyorsun? E kim biliyor ki kabul olunduğunu? Ya biz de demiyoruz ki biz biliyoruz. Ama en azından insan bayram yaparken de biraz rezerv koymalı yani. Belki reddolmuşuzdur, çok da göbek atmayalım. Değil mi şimdi? O zaman da biraz tövbe istiğfara devam yani. Bayram oldu, ne istiğfarı daha ya? Ramazan'da anamız ağladı, zikir zikir zikir dedin yaptık, şunu yaptık, bayram da kardeşim. Yiyeceğiz içeceğiz, yatacağız aşağı. Ama sen yine de biraz rezerv koy değil mi? Belki de af olmadın yani. Onun sonu cehennemden beraattir. İnşallah beraat olur. Bayram sabahı dostların bayramı gibi bayram cümlemize nasip olsun. Amin. Allah'ım amin. Fes tekfirû fî min Bu geçen de okuduğum bir akışır. Şimdi biraz detayına gireceğim. İnşallah bizim kağıtın yerini değiştirmedilerse diyecektim. Değiştirmemişler. Evet. <gülüyor> Hocanın biri öyle oldu ya. Bu kağıdın yerini değiştirenin dedi. Biliyor musun adam? Hutbede kaldı yahu. Çocuk yerini değiştirmiş. Evde imam hutbeyi hazırlamış. Kağıdı da koymuş. <gülüyor> Geldi o <gün. gülüyor> Dedi. Kale Resulullah diyor. ilerisi yok. Açtı bakıyor. Orada hadis yok. Burada hadis yok. Kağıtı arıyor. ya yok. Artık dedi, millet de bakıyor. Ne diyor bu ya dedi. Bu kağıdın dedi, yerini değiştirenin dedi. Biliyor musun adam? Öyle bir şeyler var. Onun için... Ona da dua etmek lazım tabi. Değiştirse de biz dua ederiz de yerinde duruyor. Ha, yok kafadan da konuşuruz Allah'ın o kadar bir şey biliyoruz. فَسْتَكْفِرُوا ف۪ي مِنْ اَرْبَعِهِ صَالِهِ Ramazan şerif ayında dört hasleti çok yapın. Haslet yani hayırlı amel. Bunlardan حَسْلَةً تُرْدُونَ اَبِيمَا رَبَّكُمْ ikisiyle Rabbinizi razı edeceksiniz. Bu uzun hadisin sonuydu zaten. Yani Allah'ın rızası ne demek? Senden hoşnutluğu demek. Razı olduğunu azap eder mi? etmez razı olduğuna azap ebedi etmez razı olduğuna hiçbir şey nasip etmez rıza verildiğine müminallah etmez rızası her şeyden büyüktür yani cennetimi vereyim bütün cennet 70 dünya 60 dünya kadar köstara yoksa rızamı mı vereyim dese neyi tercih etmemiz lazım aman razı ol bizden ya Rabbi ne kadar yer verirsem ver nereye koyarsan koy bana seni gerek seni demek lazım Yunus misali anlayanlar öyle dediler peki Allah razı edecek Ramazanda ama Ramazanda dört hasletten ikisi mutlaka Allah'a razı edecek. Vakıslatani la nāluk manuma. İki de haslet var dördün ikinci ikisi onlarsız siz yapamazsınız. Yani sizin nefes almanızdan daha mühim, yemeniz içmenizden daha zaruri isteyiniz yani istemeniz gerekiyor Allah'tan. Fehm el vakıslatani Rabbiniz'i razı edeceğiniz iki haslet ve şahadetel la Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik edeceksiniz. Bu tabii biz Muhammed Resulullah da bunun içinde değerlendiriyoruz. Çünkü millet zannetmesin ki efendim tek taraflı hani bu diyalogcular çıkmasaydı bu sıkıntı yoktu. Bu diyalogcular çıkınca la ilahe illallah yeter dediler. Muhammed Resulullahsız olur dedikleri için bu fitneden dolayı artık zikirde bile la ilahe halbuki tarikat dersinde kaç kere la ilahe illallah 5000 kere adam hepsine Muhammed-i Resulullah diyebilir mi? Diyemez. Nerede diyoruz? Yüzün başında. Yüze geliyoruz muhammed Resulullah diyoruz. Dersine göre ve maksud, meksude ve la mevcude illallah diyoruz. Ha şimdi ama bu diyalogçuların belasından dolayı e, ne yaptık? Her yerde şahadeti mutlaka ikili okumak durumundayız. Yanlış mana çıkarıp da tekide de yeter demesinler diye. Bu bakımdan e, buyurun. Eşhedü ellâ ilâhe illallah وَاَشْهَدُ Muhammed'en مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Bunu çok yapın. Ramazan'da. Bu Allah'a ne yapıyormuş? Bu Celle Celaluhu razı ediyormuş. Geçen bir hadis-i şerif gördüm. Yerinde bulursam tekrar paylaşırım. Çok acayip şey. Şu kelime-i yani öyle büyük bir tevhid, öyle büyük bir zikir tabii ki onun hakkında bir kitap hazırlamayı düşünüyorum. Kaynaklarımı da topladım. Dolu kaynak var elimde şu an. Sırf müstakil kitaplar. <gülüyor> Yahu sırf tevhidin faziletleri. O kadar faziletli yani. İhlas kelimesi zaten adı. Ve dolayısıyla en büyük günahı işleyen bir zat ama günahların en büyüklerinden yani e, demeyeyim onu da sonra ben nasıl olsa la ilahe illallah affolurum diye şey yapmasın. Demeyeyim onu da ama kebairin en kebairinden yani. Şirk değil. Şirk affolmaz. Zaten la ilahe illallah deyince şirk kalkar da ee, en büyük günahın birinde Mevla Sırf tevhid kelimesini okuyordun ya, diye affettiğine dair kaynaklı sahih hadis-i şerif gördüm. Ha, bazı şeyleri tabi tam açıklayamıyorum. Ama çok büyük bir şeydir bu şahadet kelimesi. Ramazanda bunu çok yapın, Allah'a mutlaka razı edeceksiniz. Ve testagfirû nehu. İkincisi, Allah'tan mağfiret talep edin. Mağfiret talep edin, yani bağışlanma talep edin. Bu hangi lafızla olacak? Bunun... Ee, İnşallah üzerine duralım. Yani bugün kalmadı vakit. Yarın, buraya kadar geldik elhamdülillah. Buraya getiren, yarın onları da dedirtir inşallah. Ee, i̇stiğfarın, öğleden sonra bir istiğfar var. Üç aylara mahsus, bitiyor üç aylar işte. Ramazan'dan beraber bitecek. O istiğfarları anlatalım. İstiğfarlar, ama biz hangisini yazdık? Ee, azim desen yeter mi? Yeter. Ama biz e, üç kere söyleyen, Harpten kaçmış olsa bile yani kebairin en büyüklerinden birini işlemiş olsa bile Allah Teala affeder diye vaat edilen hadis-i şerifte zikri geçen istiğfarı söylüyoruz. Bu yatarken de üç kere okunursa, denizin köpükleri kalsa kadar günah affedilir. Bu e, cuma sabahı, sabahın sünnetiyle farzı arasında üç kere okunsa denizin köpükleri kalsa kadar günah olsa affedilir. E, namaz farzlardan sonra üç kere okunsa bütün denizlerin günah, köpükleri kadar günahlar olsa affedilir. Ve bunu normal zamanda bile istediği bir anda, bir günahın peşine veya bir müsait durumda Allah'tan hafif istemek için üç kere okusa ve zahfi. Tirmizi hadisi ya. Harpten kaçmış olsa bile ki et, harpten yedi tane büyük günahın birisi ve tevelliyevmez zahfi harp günü kaçmaktır diyor. Hani yine de affedilir. Ama tabii ki bu bir daha yapmamak, pişman olmak kaydı var tabii bunlar tevbe olmaz. Bu istiğfarı biz koyduk dergide. Bu yeni dergide 79. sayfede bu. Dördü bir arada dedim ya. Dördü bir arada lazım bize. Beşi birli lazım değil bize. Köpeğe taksan rahatsız olur. Çıkarın der ya. Boğazımı sıktı der. Beşi birli lazım değil bize. Dördü birli lazım bize şimdi. Dördü birli. İkisiyle Allah razı edeceksiniz. İkisi de zaruri ihtiyacınız. Birincisi kelime-i şahadet. İkincisi istiğfar. Bunda yazdık. 79. sayfada bu dördü bir arada yeni dergiyi konuşuyorum. Ramazan'da diliniz hep olsun. Dilinizden düşürmeyin. Devamlı zikir, devamlı zikir. Hangi istihbarı yapıyoruz? Buyurun. Estağfirullah ellezi la ilahe illa hı el hayyel gayyume ve etübü ileyh. Bazı rivayetlerde el azim de vardır. Yatarken ki el azimlidir. Onu söyleyeyim. Rivayetlerle amel edelim. Yatarken ki ben el azimli biliyorum. Burada genel olan istiğfarda el-azimliği yoktur. Ama sen el-azim dersen daha büyük bir iş yapmış olursun. Allah'a azim demiş olursun. Buyurun. Estağfirullah el-azim el-lezi la ilahe illahü el-hayyel-kayyüme ve böyle. Bunu. Bu dergide illayı unutmuşlar. İllasız olur mu ya? La ilahe illa baskıda benden gitti oraya. Baskıda böyle olmuş. Şimdi bunun acısını birinden çıkaracağım bakalım. Ne yapacağımı ben biliyorum da. Şimdi siz bunu zaten düzgün okuyorsunuz değil mi? Estağfirullah lezî. La ilahe illâhu. ha illâhu. Ona göre burada yanlışlık olduğu 79 sayfede illâsız Müslüman olunmaz. İllâhu. Değil mi? La ilahe illâhu. ha illâhi unutmuyoruz. İnşallah. İlla da Rabbimiz bizi unutmayacak. Allah oruçlarımızı kabul eylesin fazl-ı keremiyle. Evet. Yazım. Ya zîm. Ya zîm. Ente ilahi, la ilahe gayruke, ighfirli, ezdembel azim, fe innehu, la ighfiru, ezdembel azim, illel azim. Ramazan bitecek hali ezberleyemediniz, mübarek. Hadi bunu iftarınızı yapın, Allah kabul etsin.